Ey tam kampın başında Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi rabbil alaamin. E ve salatu ala ve salam. Allah'ın Rasulü Muhammed'e ve ala alihi ve sahbihi, sarı ala ve ve ve ala ve ve ve ve bi ve ila ve din. Rabbi shrah li ve yessir li ve leh lukte men lisani yefqahu qawli Allahumme ma yenfa'una ve enfina bima allamtana ve zinna almen bi ya Geçen en son derste eee manası üzerinde durduk. Geçenki dersin e, temel noktası burasıydı. İhlas ne demekti? Onu anlattık. Tabi ihlas herkesin hani Türkiye'de anladığı gibi boynu bükmek işte az konuşmak, bazı şeyleri az yapmak demek değil. İhlas dediğimiz şey, ibadetin büyük ve küçük şirkin her türlü çeşitinden arı olması, halis olmasıdır. İhlasın manası buydu. Ee, o yüzden Allah'a ortak koşan bir kişi istediği kadar kendince ihlaslı olduğunu zannetsin. istediği kadar gece namazları, gündüz oruç tutsun. Amelinde şirki terk etmediği müddetçe ihlaslı değildir, ihlas sahiplerinden değil, e, olmamıştır. Allah da böyle birine rahmet edip cennetine koymayacaktır. O yüzden geçen hafta bu meselenin üzerinde tafsilatlı en son derste daha doğrusu durmuştuk. Şeyh'in bu risalesinin kalan kısmıyla devam edeceğiz inşallah sözleriyle şöyle devam etmişti. En son demişti ki وَتَخَلَّسَ جَمِيعًا وَالْاِبَادَ كُلُّهَا لِلّٰهِ ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a ne yapmak? Halis kılmak. Sonra وَتَنْف۪يهَ an kulli ma'budin سِوَهِ Onun dışındaki bütün ma'bud Ma'bud ne demek? İbadet edilenleri. Yani bunun batıl ilah olması veya hak ilah olan Allah azze ve Celle olması fark etmez. Kullar ya hak olan ilah Allah'a ibadet ederler ya da batıl sahte ilahlara. Bunların her birinin adı nedir? Meabuttur. Yani ibadet edilendir. Allah'ın dışındaki bütün meabutlardan ibadeti nefret dedi. Allah'a birleyip onun dışındakilerden nefret Bu nasıl olur? Biz keyfiyetini anlatmıştık ilk derslerde. Beş şekilde tağut inkarın keyfiyetini anlatırken. Bu da ibadeti Allah'tan başka sahte Rablere terk etmekte olurdu ki o zaman şeyhin burada belirttiği şey yerine gelmiş olsun. وَتُحِبُّ اَهْلُ الْإِخْلَافِ devam ediyor. İhlas ehlini sevmek. Yani muhlis olan, kim burada kastettiği muvahitler, Yani tevhid ehli olan insanlar. Bunları sevmek de imanın gerekliliğidir. Şimdi düşünün ki, ibadeti Allah'a birlediğimizi iddia edeceğiz. İhlas iddiasında olacağız. Allah subhane ve teala tevhid üzere ibadet ediyoruz diyeceğiz ve Allah'ın kullarına düşmanlık yapacağız. Adamlar bizi yakalamış. Diyor ki bize ben senin dostunum diyor. Ya dedim nasıl dostumsun? Dostumsan yanımda olman lazım. Bana diyorsun ki ben senin dostunum. Yani bu adamın iman iddiası ne kadar boşsa gene Allah'a birlediğini söyleyen bir adamın tevhid ehli muvahhidlere düşmanlık yapması da o kadar e, o düşmanlık iddiası, düşmanlık yapmasıyla iman iddiası da o kadar tutarsızdır. Aynı şekilde Allah'ın bize yüklediği vaciplerden bir tanesi. ibadeti Allah'a birlemek de bitmiyor iş. Yani tamam Allah'a her türlü ibadeti sarf ettik ve Allah'ın dışındaki her şeyden nefiyettik, iptal ettik. Peki bununla bitti mi? Yok. İhlas ehli olan insanları sevmek var meselenin şimdiki boyutunda. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine sahip çıkan, Allah Azze ve Celle'nin dininden olan insanlara her türlü sevgi de imanın gerekliliğidir. O yüzden Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam çok basit bir hadisi var, kısa. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olamazsınız. Şimdi cemedin bu naslanın hepsini. Görüyorsunuz ki ortada gerçekten Müslümanları seven insanlar tevhid üzere sebat edebiliyorlar. Bakın Müslümanlara buğz eden münafıklara. İki gün münafıklar üçüncü gün küfürlerini izhar edip müşrik oluyorlar. Niye münafıklar diyor? Münafık küfrünü gizler, İslam izhar eder. Adam Müslüman'dan ayrılıyor, buğz ediyor Müslümanlara. iki gün münafık, üçüncü gün şirkini Allah ortaya çıkartıyor onu. Bakıyorsun ki müşrik olmuş. O yüzden Müslümanları sevmek imanın en sağlam kutlarından, en olmazsa olmaz asıllarından bir tanesidir ki müşriye bu etmenin tam zıttıdır İslam'da. Müslümanı da sevmek bunun tam bir, bir zıt olandır. Tabi bazen Müslüman, birazdan onun taksimatı da gelecek inşallah, bazen Müslüman Müslümana sevginin cüz'i bir kısmını iptal edebilir. Aslı değil de, çünkü her Müslümanı bizim sevmemiz asılda vaciptir bize, farzdır. Bunu yerine getirmeyen kafir olur. Ama bazen cüz'i olarak, kısmi olarak biz bu sevgiyi ne yaparız? İptal ederiz kime? Bidat ehline mesela. Bidat ehli Müslüman olabilir ama bidatının şerri ümmete döndüğü için ne yaparız ona? Bu üzerinden. sözlerine dön bidat ehli hakkında. Fudalip nın diyor ki çocuğumun diyor zinâker bir günahkar olması bidatçı olmasından bana daha sevinilir diyor. Yani Fudal İbni Ayat gibi bir adam zinayı böyle hoş görüyor mu haşa? Bak ne kadar pis bir şey zina değil mi? İbn Abbas öleceği zaman çocuklarını çağırıyor. Radiyallahu anhuma diyor ki sizleri evlendireyim mi? Aranızdan evlenmek isteyen var mı diyor. İyi bilin ki zina imanın, iman diyor bir kor gibiyse onun üzerine dökülen sudur diyor zina. E ne olacak o kor su dökünce? Sönecek olduğu gibi. O kor gibi olan kıp kızıl şey bir anda simsiyah kesilecek. O yüzden İbn Abbas böyle dedi. Ama Fudal İbn İyyad bidatçı olmaktansa zinakar olmayı daha sevimli gördü. Neden? Bidat dinin tahrifinin başlangıcı. O yüzden Müslüman olmasına rağmen bazen insan ne yapar? Bidat ehline karşı buğz eder. Bu da Müslümanları sevmediği manasının gelmez. O yüzden bu noktada tevhidini bozmuş olmaz. Evet. Ne dedik? Ve <gülüyor> tuvalihim. Şeyh devam ediyor sözlerine Muhammed İbn Abdül Vuhad rahimahullah. Onlara dostluk beslemek, onlara dostluk göstermek. Bu nasıl olacak? Önce dostluk ne demek onu bilmemiz lazım. i̇bn Teymiyye Teymiyyef Mecmuatul Fetava 11. cilt 161. sayfada diyor ki vel veli'nin manası yakın olan demektir. fe yukal yeli hâze ey yakribu minhu. Yani bu bunun velisidir. Yani bu bunun yakınıdır manasındadır diyor. Yakınlık manasında kullanılmıştır bu kelime. O yüzden Müslümanın Allah'ın dininin esaslarını yerine getiren şirkten beri olan muvahitlere dostluk beslemesi onun imanının gereklerindendir. Dikkat edin bu dostluğu terk edenler az önce zikrettiğim gibi münafık oluyorlar ve ne diyorlar? Bunların yolu bunların yolundan daha salimdir diyorlar. Münafıklar ne diyorlardı? Allah ayette ne diyor? Kafirlerin yolunu müminlerin yolundan daha hayırlı görürler. Niye? Adam Müslümanlara düşman çünkü. Yani gerçekten basit bir mesele değildir Allah subhanahu wa diyor ki biz sizin bir kısmınızı bir kısmınıza fitne kıldık yani öyle bir dönem gelir ki Allah bir müslümanla bizi fitneye uğratabilir Allah muhafaza biz o müslümana bu ettik diye Allah'ın dininden ayağımız kayar da gider yani. o yüzden birbirimize sabretmek zorundayız o yüzden birbirimizi sevmek zorundayız o yüzden birbirimizle sıkı bağlar kurmak zorundayız ki Allah azze ve celle bize rahmet etsin bizim ayağımızı kaydırmasın dininde sabah ettirsin Şeyh Ebu Batın döneminde şöyle söyleyen adamların durumu soruluyor. Diyor ki Her kim derse ki şu kafirlerin yolu bu müminlerin yolundan daha hayırlıdır. Şimdi hiçbir akıl sahibi adam böyle bir söz söylemez. Yani kimse kalkıp da kafirlerin yolu. Yani ateistin haricinde hiçbir din sahibi adam bu söz söylemez. Burada kast edilen şey nedir? Allah katında bir hakikaten Müslüman olan taife vardır. Çünkü insanların din konusundaki ihtilaf hiçbir zaman bitmez. Bir adam kalkar, kendine göre Müslüman zannettiği kafirlerin yolunun Müslüman, hakiki Müslümanların yolundan düşmanlık yaptığı, Müslümanların yolundan daha hayırlı olduğunu söyler. Kim diyor bunu söylerse ve in muraduhu halu ahliz <Sessizlik> zaman ve bu sözü söylerken de murad ettiği şey bugün zamanımızdaki insanların hali ise diyor. Tıpkı şunun gibi ken yakut inne fi'alil muşriki zemen indel kubur ve gayriha ehzenu mimmen la illa Allah, ve la yed'uva gayre bu kabirlerin başında ve türbelerin yanında Allah'tan başkasına dua edenlerin halleri bu işte sadece Allah dua edenlerin hallerinden daha iyidir işte bak bunlar şu eksikleri var bu eksikleri var bunlar bugünkü sofiler gece namazlarına kalkıyorlar bizde kıyas etmeye kalksalar gerçekten onların yolunu sanki bizim yolumuzdan daha hayırlıymış gibi görünüyor haşa iyağzubillah Öyle değil hakikatte. Adamlarda amel olabilir. Şeytan onlardan ameli almamış ama neyi almış? İhlas çekmiş almış. Biz itikadı inancı çekmiş almış. Bizde itikat var. Bizden de şeytan nasibi olan ameli çekmiş almış. Ancak şeyhin döneminde... Onu ...bu fetvayı vermeye iten şey... ...o dönemde bazı insanlar... ...şeyh ve talebeleri... ...bu fiilleri işleyen... ...müşrikleri tekfir ettiği zaman itirazlarda bulunmuşlar. Demişler ki ya bunlar da Müslüman. Niye bu Müslümanlara böyle yapıyorsunuz gibisinden. Saheza kafir bilashak. Diyor ki bu söz söyleyen adam şeksiz şüphesiz kafirdir. Wa kaza şu sözümüz gibi. İnne fi'ale'l zaman inda'l kubur. Bugünkü kabirlerin yanındaki müşriklerin fiilleri. Mendaa ehli'l kubur. Mesela kabirdekilere dua edenler. Ve sualen qada'l hajat. onlardan isteyenler ve tefrıcıl kurubat sıkıntılarını gidermelerini onlardan talep edenler ve zebp onlara kesenler ve nesrilehum onlara ada kadayanlar ve kavülüne bu, bu gibi adımlar hakkında inne herde şirkun akber bizim söylediğimiz bunlar büyük şirkdir ve ennemence alehu fa wa kafir bu büyük şirk işlerse kim her kimse kafirdir sözümüz ve lerine fa alüne herdir ibadet indel kubur kuflarum bileşik bu işte kabirlerin yanında kabillere ibadet edenler şeklinde kafir diller sözlerimiz ve qaulul johalu innekum tekfirun muslimin ve bazı cahillerin de bize bu yaptığımız sonucunda kalkıp siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz demesi diyor ve her deme arafel İslam vahdet tevhid bize şunu gösteriyor ki bu söz söyleyen adam İslam'ın ve tevhidin ne olduğunu bilmiyordur yani bize kalkıp siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz diyen bir adam İslam'ın ve tevhidin ne olduğunu bilmiyordur ve vahiri bunun zahiri, bu sözün zahiri adamı sıhhat-i islami hadal ka'i bu söz söyleyen adamın İslam'ının sahih olmadığını gösterir diyor fe illem yunkir <gülüyor> hadil umurulleti yef'aluhal müşrikûnel yevm bugün müşriklerin yaptığı şeyleri inkar etmeyenler ve la yaraha şey'en onlarda hiçbir beyis görmeyenler fe bir muslim, müslüman değildirler diyor mecmuaturresal velmesailin necdiye 1. 654- 655. sayfalarda yani burada aslında anlatmak istediğimiz mesele bu fetvadan şu Ebu döneminde olduğu gibi Aynı bizim dönemimizde de bazen Böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor Adam direkt sana demiyor Kafirlerin yolu Müslümanların yolundan daha hayırlıdır Ama adam ne diyor Ya siz işte Müslümanlara kafir diyorsunuz Halbuki kendi de ikrar ediyor bunun büyük şirk olduğunu Bu yapılanların büyük şirk olduğunu öyle mi? Tutuyor Müslümanları harici cehennem köpekleri yapıyor Cehenneme dolduruyor Ondan sonra da müşrikleri Müslüman cahil yapıp cennete dolduruyor. Şimdi bu zulmün ta kendisidir ya yani. Allah subhanahu ve teala'nın yasakladığı zulmün ta kendisi budur. Bunlar ne yapıyorlar? Dolaylı yoldan ne diyorlar? Bu kafirlerin yolları Müslümanların yolundan daha hayırlıdır diyorlar. Ağızlarıyla bunu söylemeseler de çıkardıkları sonuç neyi gösteriyor? Bu kabli gösteriyor. Ve bu söz söyleyen adam da münafın kafirin ta kendisidir. O yüzden deviyetine sevgi beslemek, onlara dostluk yapmak bu imanımızın olmazsa olmazıdır. Allah muhafaza ne yapacak? Bu olmazsa bizim imanımız yerle bir olacaktır. Allah muhafaza. Şeyhul Mücahid'in mücahitlerin şeyhlerinden Muhammed İbn Abdülvehab da diyor ki: "Fe in qala onlardan biri derse innahum yukathiruna bil umum. Siz önüne gelen herkesi tekfir ediyorsunuz." derse diyor, "Fe <gülüyor> Biz bizler <deriz> ki subhanike hadha buhtanun azim." Allah'ım seni tenzih ederiz bu apaçık bir iftiradır bize yapılan. Elle bi bizim tekfir ettiklerini şu adamlardır. Elle bi eşhedü enne tevhid din Allah. Şahadet ediyor ki tevhid Allah'ın dinidir. Ve dini resulü resulünün dinidir. Ve enne da'vetu gayrillah batıl. Allah'tan başkasına dua etmek batıldır. Sin ve ba'de haza yukeffiru ehli tevhid. Ama bunu yaptıktan sonra adam kalkıyor tevhid ehlini tekfir ediyor. Niye harici cehennem köpekleri diyor? Ve onları Havaric, onları hariciler diye isimlendiriyor. Ve ahl-i kubb'a ile ahl-i tevhid, ibadet eden, kabrin kulları olanlara da tevhid ehli diyor diyor. Ve lakin nas'alullah el-Kerim, Rabb'ul Arş'il en erin en hakka Allah'tan Arş'ın Rabbi olan Allah'tan bize hakikat göstermesini ve yerzukna ittiba'a bizi de itibay rızıklandırmasını istiyoruz. Ve en erin el-batıl bâtilan ve yerzukna istinabe batılı batılı gösterip de ondan iştinap etmesini Allah'tan bize, bizi bunun rızıklandırmasını talep ediyoruz diyor. Dura Rızsene'yi birincitte. 63. sayfada böyle söylüyor. Yani onun döneminde de aynısı olmuş. Burada neden ben şimdi bunu anlatıyorum? Dediğim gibi iki nakilde de şu nokta var. Yani bir adam tutup da direkt ağzıyla hiçbir akıl sahibi bir adam bu sözü söylemez. Kafirlerin yolu, Müslümanların yolundan daha hayırlıdır demez. Ama çıkardığı bu sonuçla Müslümanları cehennem köpekleri yapıp cehenneme doldurmasıyla müşrikleri de cahil Müslümanlar yapıp cennete doldurmasıyla kafirlerin yolunu Müslümanların yolundan daha hayırlı kılmıştır. Yaptığı amelle böyle ortaya bunu koymuştur. Ve bizim bu e, dedik ya baş, dersin başından beri İslam ehline karşı yapacağımız Müslümanlara karşı yapacağımız dostluk nedir? Tevhidin asıllarındandır. Gereklerindeniz. Ama bazen öyle durumlar ortaya çıkar ki tevhid ehli bazı şahıslara belki düşmanlığı izhar edebiliriz. Mesela Ömer gibi. Ömer radıyallahu nasıl bunu yaptı? Hatip İbni Ebu Berta için dedi ki Ya Resulallah beni bırak aleyhissalatü şu münafığın boynunu vurayım. Değil mi? Yani Ömer neyi gördü? Hatip Mekke'ye mektup göndermiş akrabalarına canınızı koruyun işte Muhammed'e karşı koymayın diye aleyhissalatü vesselam bunu ne diye algıladı şey Ömer Müslümanların aleyhinde kafirleri yardım etmek bunun adı nedir İslam'da küfürdür yapan kafirdir Ömer radiyallahu anhu kalktı Hatip İbni Ebu Belta radiyallahu anhu gibi bir Bedir ehli sahabeye için dedi ki Resulullah bırak şu kafirin boynunu uğrayım dedi bak aslında bu Müslüman buna şimdi düşmanlık yaptı diye tevhidini bozdu mu Ömer yok İbnül Kayyum bunu anlatıyor. rahimehullah diyor ki وفيha, bu kıssayı anlatıyor Zadül Mead'da. İşte Ömer'in Hakib İbn-i Ebi kafir demesini. Vefiha, bunda şunun delili vardır. اَنَّ الْرَجُلَ Müslime نَسَبَ nifak اِلَى النِّفَقْ وَالْكُفْرِ مُتَأَوِّلًا وَغَدَبًا لِلَّهِ Eğer bir Müslüman, bir Müslümanı teville Allah için kızarak ve Resulihi Resulü için kızarak ve dinihi Allah'ın Gönderdiği dini için kızarak. Hevası için değil. Yani nefsi için, kızdığı için, kavga ettiği, buğz ettiği için değil yani. Allah Resulü ve dini için buğz ederek teville küfre veya nifaka nispet ederse فَاِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ Bununla küfre girmez. Onu söyleyen. Yani Ömer bununla küfre girmedi diyor. Hatib'in kıssasını anlatırken. Çünkü Hatip Müslüman'dı. Kafir değildi. Bilakis günah bile kazanmadı diyor. Hani Tam küfre girmedi o zaman haram mı işledi yok lay etem bih günah bile kazanmadı bel yutsa bu aleniyetihi ve kastihi niyeti ve kastı üzerine bilakis ecir kazandı Ömer diyor Allahu akbar yani İbnül Khaldun meseleyi idrakına bakın niyeti ve kastı üzerine isabet etmeye müctehit bir ecir alır isabet eden müctehit iki ecir alır yani nasıl da anlamış eleik şimdi bu, bugün irce ahlin okut bu bunaslara Tamam delalet yani Ömer hata etmiş. Bak peygamber de uyarmış. Hatası Ömer günah işledi. Siz de Ömer'in işlediği günahı yazıyorsunuz dersiniz. Size de 50 tane kurgu yapar. Halbuki ulema meseleyi böyle fıkha etmemişler, böyle fehmetmemişler. ve hadha bi khilaf ahli'l ehwa ve'l bid'ah. Bu diyor bidat ehlinin zıttınadır, hilafınadır. Fe innahum yukessiruna ve li Çünkü o bidat ehli heva'larına muhalefet edenleri tekfir ederler veya onları bidatçılıkla itham ederler. Niye kendi hevalarına muhalefet etmişler? Peki Müslüman neye göre bunu nispet eder? Allah'ın kitabından açık bir delille. İlla kufran buhhan ancak açık bir küfür görmeniz hariç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine beyat alırken diyor peygamber bunun. Peygamber Allah'ın resulü kendisine beyat alıyor ki haşa peygamberler küfür işlemezler. Aldığı beyata bakın yani. Diyor ki bana ne zaman kadar adınız var? İlla اَنْ taraf fihim كُفْرًا بُوَحًا Diğer hadiste Müslüman imamları anlatırken ne zamana kadar biyatınız vardır diyor. Ancak onlarda açık bir küfür görmeniz hala istiyor. Ve Allah'ın kitabında da ne olacak? Bir burhan olacak yanınızda. Öyle bir haldeyken ancak siz diyor onlardan biyatınızı kaldırabilirsiniz. Şimdi burada bazen Müslümanın bir Müslümana içtihadı ile küfür hükmü vermesi, hata etmesi burada. Ne yapmış olmaz, ne manaya çıkmaz? Bunun Müslümanlara tevhid bu buğz ettiği tevhidi bozuluğu manasına çıkmaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi biz böyle bazı genellemeler anlatırız. Mesela müşriklere buğz etmek düşmanlık. Adam ne zannediyor? Böyle ejderha gibi ağzından alev saçarak müşriklere böyle bağırmak, çağırmak, onlara sert davranmak. öyle değil yani. Bizim bahsettiğimiz bu düşmanlığın bir taksimatı var öyle mi? Yani Resulullah Allah Azze ve Celle bize neyi öğretmiş? Mültehine suresinde Diyor ki sizinle savaşmayan Sizi yurdunuzdan çıkarmayan müşriklere iyilikte bulunmanızda bir beis yoktur Diyor Allah Allah müşrikleri taksimata ayırmış Savaşanlar ve savaşmayanlar bizimle Öyle mi? Ve savaşmayanlara ikram etmemiz gerektiğini Allah bize anlatmış Şimdi biz bu tafsilatı Anlamaz isek O zaman e, Sadece müşriklere bu Sadece müşrikleri düşmanla dillendirirsek Bazı cahiller ne anlayacaklar bundan hani o savaşmayan müşriğe iyilik de yapsak sanki bu aslı bozmuş gibi oluyoruz. Ki ben ilk devide anlatıyorum birilerine soru yazıyor gönderiyorlar. Diyorlar ki işte ya biz müşriklere buğzu anlatıyoruz ama akrabalara iyilik yapıyoruz bu diyor zıt değil mi? Aslında zıt değil. Allah subhanahu ve teala'nın bir taksimatı var meselede. Önce Allah bir genel hüküm koyar. Resulü de bir şey bir ihbar ettiği zaman geneldir o hüküm. Sonra ondan taksisler başlar. Yani ne başlar? Bazı istisnalar başlar. Mesela Allah diyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَيْتَرْ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِرْ Allah diyor ki size ölü eti kan ve domuz ne kılındı? Haram kılındı. E biz balığı ölü yiyoruz yani şimdi. Değil mi? Bütün balıklar ölü tezgahta. Ben böyle oynayan balık görmedim. Oynasa da böyle Bismillah, Allah'u Akbar deyip canlı iken kesmiyoruz. Ölü yiyoruz. Niye? Aleyhissalatü Vesselam ihtisas yapmış bundan. Diyor ki iki ölü helal kılınır değil mi? Biri balık biri de çekirge Aleyhisselatü Vesselam Yani şeriatın bütün meselelerinde Önce bir umum vardır Genel vardır ve umutların içerisinden Bazı ihtisaslar alınır Her meselede böyledir Mesela müşriğin hükmü meselesi de böyledir Büyük şirk işleyen Müşriktir, kafirdir Cehennemdedir ha, Bu adam fesret ehlidir Kendisine din ulaşmamıştır değil mi? Kendisine din ulaşmayan bir adamdır. Kitap ulaşmayan, Resul ulaşmayan bir adamdır. Adam ahirette imtihan edilir. Şimdi böyle bir istisna için umum kaideyi bozmazsın yani. Umum kaide nedir? Şirk işleyen nedir? Müşriktir. Şimdi zaten bidat ehlinin vaffı da bu istisnalarla uğraşıp dinlerinin asıllarını çok bir kenara atmalarıdır, Dinlerinin asıllarını ihlal etmelerdir. Bugün maalesef yaşadıklarını görüyoruz. Sonuç itibariyle bizim Müslümanlara dostluk diyoruz ya Öyle mi? Biz hep Müslümanlara dostluk diyoruz Bazen kısmi cüz'i bazı bölgelerde Müslümanların bazılarına göstereceğimiz Buğuz bizim temhitimiz ne yapmaz? Bozmaz Örnek başka bir örnek namazın terki Yani Ebu Hanife'nin Şafi'nin Mali'nin Müslüman dediğine Ahmet kafir diyor Malum yani herkes biliyor değil mi? E şimdi bu ne olmuş olmuyor? İmam Şafii ile İmam Maliki şu hakkı vermiyor. Ahmet Müslümanlara düşmanlık etti. Ahmet tevhidini bozdu gibi bir saçma sapan bir mantığı beraberinde getirmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi İbn Hazm sahabe arasında var olan bazı ihtilaflardan falan bahsediyor. Bu ihtilaflarda bahsettiğimiz noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki Farauayna an Ömer İbnü'l-Hattab radıyallahu anhu. Ömer'den bize şu rivayet olundu. Ömer'den bize şu rivayet geldi. Ve Muad İbn Cebel ve İbn Mesud و min من الصحابة bir cemaatten şu ulaştı. Wan Abdullah ibn Mubarak, wa Ahmed ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Allah hepsine rahmet etsin. Wa an tamamı 17 raglan min as-sahabati Sahabe ve tabiinden tam 17 adamdan şunlar rivayet edilmiş ki enne salate fardan amidan zakiran hatta yakhrucu waqtaha bir vakit namazı kim kasten bilerek hatırlayarak terk ederse kafirdir demişler. Yani o kadar adamdan bu nakledilmiş. Hepsi demişler 17 tane sahabe sayıyor. Ömer, Muaz, İbni Mesud, Abdullah İbni Mübarek, Ahmet, İshak hepsi içerisinde bu nakli. Ve de, "Yakul Abdullah İbni El-Mâcişûn sahibi Malik. Malik'in arkadaşlarından o da böyle söylemiş. Bu da öyle söylemiş. Yani ne söylemişler? Namazı terk eden, kasten kafir olur. Ama hepsi bunu söylemiş mi? Yok. Yani o bizim az önce söylediğimiz esaslı delillendirmek için ben bu rivayeti yapıyorum. Yani birinin Müslüman dediğine biz kafir dediğimiz zaman tevhid ehlinde düşmanlık yapmış, bu etmiş ve tevhidimizi bozmuş olmayız. Bu sadece cüz'idir. Bazen böyle bir ihtilaf düşebilir. Ee, mesela aynı şekilde aynı şey diyor ki İbn Hazm devam ediyor sözlerine. Varuwayna an Ömer radıyallahu anhu mislizalik fi hac. Ömer'den hacı terk eden hakkında böyle bir rivayet gelmiş. Ömer hacı bilerek kastedenin de tekfir etmiş. Çünkü bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor gücü olmasına rağmen Allah'ın evini etmeyen bir adamın Yahudi ve Hristiyan ölmesi arasında fark yoktur yani. Adam ha Allah'ın evini etmemiş, ha Yahudi Hristiyan ölmüş yani. Bu kadar mühim bir meseledir. Ömer'den haccı bilerek terk edenin de kafir olacağına dair rivayet gelmiş. Ve hani İbni Abbas, İbn Abbas'tan da bu rivayet gelmiş. Mislu zâlik fî tarikiz zekâ ve e, Oruç ve zekatı terk edene dair de İbn Abbas'tan rivayet gelmiş. Tabi bunlar raci görüş değil. Ama ümmet arasında bazen böyle ihtilaflar ne yapabiliyor, düşebiliyor. وَفِقَاتِلِ الْمُسْلِمْ عَمْدًا bilerek Müslümanı öldüren bir adamın küfrü mesela. Bazıları sahabeden bunu da tekfir etmişler. Wan Ebu Musa el Ebu Musa ve Abdullah İbn Amr İbnü'l-As'tan fi şaribil hamr, içki içen hakkında da böyle gelmiş. Çünkü bir hadis var. Ee, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve içki e, mudmanul hamru abidil wasen. İçki mübtelası putperest gibidir diye bir hadis var. Yani her ne kadar burada cumhur ulema deseler de buradaki kasıt ani şirk değildir. İçki müptelası olan müşrik olmaz. Ama sahab bu sahabelerden bunun dahi tekfir edileceğine dair rivayet gelince ama bunlar zayıftır. Burada bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. İbn Azm'ın sözünü bitirelim inşallah. Wan İshak İbn Rahaway an men hadi hadis hadisen sahihan indehu an en-nebi sallallahu aleyhi ve fakat kefer İshak de sahip bir hadisi inkar eden dahi tekfir etmiş. Yani sadece bir sahih hadis, her kim bunu reddederse kafir olur demiş. İbn-i bunu el Fasl kitabında 1. 374. sayfada zikrediyor. Şimdi biz bu rivayetlerin akılları niye yapıyoruz? Şundan dolayı yapıyoruz. Bazen bazı meseleler vardır ki o, o Müslümanın yanında küfür, içtihadıyla küfür derecesine varmıştır. Ve o Müslümanı tekfir edip ona buz etmiştir. Çünkü tekfir ettiğine buğz edip düşmanlık göstermesi dinin aslıdır, gerekliliğidir. Bundan dolayı bu adam Müslümanlara düşmanlık yapmıştır. İhlas ehline düşmandır denmez. Yani bu meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama Müslümanlara tevhid ehline, ihlas ehline sevgi besleyip dostluk göstermek bu nedir bizim dinimizin? Aslında bunu gerçekleştirmeyen imanı asla ve asla yoktur. Evet devam ediyoruz. Şeyh sözlerine böyle devam etti. Dedi ki şirk ehline buğz etmek, ve onlara düşmanlık göstermek. Zaten bunun hani tafsilatlı bir e, izahı geçen derslerde olmuştu. Ne demişti? اِنَّا بُرَاءُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ min اللّٰهِ Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beri demişti bütün peygamberler değil mi? Müşrikten beraat neyden beratın önündeydi? Şirkten beratın önündeydi. Çünkü şirk bir canavar değil. Şirkin eti kemik gibi bir cesedi de yok. Yani şirki yapan müşrik. Müşrik olmadan şirk olmaz. O yüzden şirke buğz edip müşriğe etmemenin de bir mantığı yok. Yani Allah da böyle bir beraati bize emretmemiş. Allah kitabında şirkten ve müşrikten beraati anlattığı 3 ayette de müşriklerden beraati öne almış. Hangileriydi? Kef suresi 16-17, Meryem suresi 47-48 ve Mümtahine suresi 4. ayet. اِنَّا بُرَاءُمْ مِنْكُمْ mimma تَعْبُدُونَ min دُونِلَّهِ sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beri izlemişlerdi. Ve burada bir mesele var ki müşriklerden olan bazılarına tabi sevgi beslemek bu tevhidi bozar mı? İbnül Kayma Allah rahmet etsin gene bu meseleyi de irdelemiş diyor ki wal-muhhabbatur muşterakar, selasatu müşterek olan sevginin diyor üç tane çeşidi vardır diyor. Birinci birinci çeşidi diyor مُحَبَّتُنْ تَبَعِيَّهِ Tabi'i olan, doğal olan, fıtrattan kaynaklanan sevgidir. كَمُحَبَّتُ الْجَائِلِ اتَّعَامُ Aç olan adamın yemeği olan isteği gibi. Öyle mi? Aç adam yemeği sever, yemek ister bir an önce. وَالْزَّمَعَانْ لِلْمَائِ وَغَيْرِ Ya da susuzun suya olan isteği gibi. Bunlar tabidir. Vücut bunlara ihtiyaç duyar. وَهَذ۪ي لَا تَسْتَلْزِمُ الْتَعَذ۪ينَ Bu mesayede tazim yoktur zaten diyor. ikinci çeşit ikinci çeşit sevgiyi hissediyor. مُحَبَّةُ الرَّحْمَ ve اِشْفَاق Şevkat ve rahmetten doğan sevgidir diyor. كَمُحَبَّةُ الْوَالِدِ لِوَالَدِه۪ Bir anne babanın çocuğunu sevmesi gibi. Yani bu doğal bir sevgidir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu müşrikti ama Nuh tabi iyi bir sevgiyle diyordu ki oğlum gel gemiye bin. Bak iman et kurtul. Ya o kadar müşrik boğuluyor. içinden kimi çağırıyor? Oğlunu çağırıyor. Niye? Tabi iyi bir sevgi var yani. İster istemez kafir de olsa tabi iyi bir sevgi var. İnsanın yakınlarına tabi iyi bir sevgisi vardır. Onu anlatıyor zaten. Ve hadi eyden lâ zimut mutta Bu da aynı şekilde tazimi gerektiren bir mesele değildir. Wa nev'u s Üçüncü çeşidi ise muhabbetun unes vel elef. İnsanın bazı doğal sevgileridir olabilecek. Nasıl? Mesela şunun gibi: fi seneatin elmin ev ev ticaretin ev seferin. Mesela sefer yaptığın arkadaşını sevmen gibi veya dostunu sevmen gibi çok yakın yediğin içtiğin hep beraber gittiği bir adamı sevmen gibi veya bir ilimde yanında olan arkadaşın gibi. Yani herhangi bir dünyalık bağdan dolayı birine bağlandığın noktasında insanların birbirlerini sevmesi gibi diyor. Bu da diyor tazimi gerektirmeyen bir meseledir. Fezi'l anva talaata hiye'l muhabbet allati İşte bu sevgi diyor, yaratılmışların birbirine yapacak yapabilecekleri bir sevgidir. Yani bunlar tevhidi bozma. Bunlar mübah olan şeyler. Yani bunlar doğal olan, tabii olan şeylerdir. Ancak diyor İbnül Kayyım devam ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu dahi böyle bir sevgisi vardı kime karşı? Wa kana rasulullah sallallahu aleyhi ee, Ebu Talib'e karşı değil mi? Öncelikle bunu belirtelim ondan sonra ibareye devam edelim. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e karşı sevgisi vardı. O kadar müşrik ölüyordu yanında. Hiçbirinin şeyine gitmedi ölüm sekeratında La İlahe İllallah'a çağırmaya değil mi? Kime gitti? Ebu Talib'e gitti. Dedi ki amcacım La İlahe İllallah de. A, tekrar tekrar tekrar, tekrar onu arz etti yani. Halbuki daha önce 50 defa anlatmış ona İslam'ı niye bunu yapıyor tabi bir sevgi var amcasıdır yakınıdır ona iyilik yapmış ihsanda bulunmuş öyle değil mi yani tamam akrabalarımız yakınlarımız belki müşrik de yani bizi aralarından ihsan eden iyilikte bulunan insanlar da var bunlara iyilikle muamelemiz bizim tevhidimizi ne yapmaz bozmaz kafirleri sevdiğimiz manasına gelmez mesela diyor aleyhissalatu vesselam tatlıyı ve asali balı severdi diyor mesela tabi sevgilerinden peygamberi aleyhissalatu vesselam ve kan ahabüş Ona en sevimli olan içecek de diyor soğuk şerbet. Soğuk tatlı içecekler var ya. Aleyhissalatu vesselam çok severmiş bunları. Ve lehm Ona en sevimli olan et de koyunun arka bacağı. Aleyhissalatu vesselam orayı severmiş. Yani hoşuna gidermiş orayı yemek. Ve Kadınlarını severdi Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki sahibi hadiste bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi. Değil mi? Gözümün nuru namaz, koku ve kadın diyor aleyhissalatü vesselam. Kadınlarını severdi. Ve kened Aişe radiyallahu anhâ ehebbuhunne ileyh. Aişe de onlardan en sevimli olanıydı onlara. O kadınlar içerisinde en sevimli olanıydı. Ve bu yuhibbu ashabı. Ashabını da seviyordu aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlarını da. Ve ahabbuhun ileyhissiddiq radiyallahu Ona en yakın olan da ashabı içerisinde kim? Ebu Bekir radiyallahu anhâ. Ve amel muhabbetul khassa elleti la tusnu illa lillâh vahdeh. Mete ahabbel abdu biha gayrâh diyor ki sadece Allah'a sarf edilmesi gereken sevgi ve insanın başkasına sarf ettiğinde müşrik olacağı sevgi hangi sevgi Allah'ı başkasına tercih edeceği sevgidir yani mesela Allah Azze ve Celle bir ayette bize diyor ki Allah bizi apaçık bir şekilde şöyle söylüyor insanlara kadınlar çocuklar kansar kansar Kanatiril Mukantari min al-Zahbil ve al gümüş ve altınlar, kantar kantar, bunlar insana sevdirildi, herkese yani, mümini kafiri, insan olan herkese bu sevdirilmiş. Wal- Khayil al-Musawmati wal-Anam wal süslü atlar, ekinler, hayvanlar, öyle değil mi? Dünyanın metalleri bunlar. Velki meta, o hayat, dünya, Wallahu indahu lusnul Ma'ab, bunlar dünyanın metağıdır. Allah'ın katındakiler daha hayırlıdır diyor Allah şimdi bu sevgilerin hepsi Allah'ın da bize haber verdiği gibi mübah yani insanın fıtratında tabiatında olan şeyler ama bu sevgiler eğer bizi Allah muhafaza şirki işlemeye veya haramları işlemeye itiyor ise işte burada şirk gündeme geliyor işte burada Allah subhanahu teala'dan başkasına ibadet Allah'tan başkasını sevmek gibi bir şirk ortaya çıkıyor ki Allah da Bakara sülüsü 165. ayette diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُوا min دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ اللّ. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ı sever gibi başka ortaklar edinirler ve onları severler. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُوا حُبَّا İman edenlerin sevgisi ise Allah'a en fazladır. Onlar Allah'a sevgilerinde şiddetlidirler. Allah'tan başkasını o kadar sevmezler. Şimdi adam utanmadan, şimdi diyorlar ki bu halka müşrik deyince bir de diyorlar Müslümanlara tekfir ediyorsunuz belleniyorum. Adam diyor ki şarkıda açık açık seni taparcasına seviyorum diyor. İşte ilah kadar seviyorum diyor. O şarkıları milyonlarca insan dinliyor. O küfürlere rızalar gösteriyor. Nerede bu Müslümanlar biz bunları niye görmüyoruz yani? Müslüman dediği şirke ve müşriye buğz eder, Harama buğz eder, Onlar rıza göstermez öyle mi? adam Allah gibi taparcasına kadını sevdiğini söylüyor yani. Haşa. İyadu billah. Allah onların söylediklerinden yücedir. Allah'ın şanı yücedir. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Şimdi öyle bir şey ki bu sevgi eğer bu sevgi eğer Allah'la ortak kılmaya götürecekse insanı Allah muhafaza insan dinden çıkart müşrik olur. Az önce söylediğim gibi Allah Azze ve Celle bu sevgi noktasında e, yani müşriklerden bize ee, düşmanlık göstermeyen, bizi yurdumuzdan çıkarmayan Müslümanlara sevgi noktasında Mümtahi'nin 8 de diyor ki: La yani hakumullahu anilledinelem yukatir yukum fiddini valem yukrici yukum min diyarekom. Sizinle savaşmayan ve sizleri yurdunuzdan çıkarmayan Müslümanlara iyilikte bulunmanızda antabarruhum, onlara iyilik yapmanızda watuk situ ilehim, onlara adil davranmanızda bir bejes yoktur. Inna Allaha yuhibul muksitin Allah. ...adil olanları sever. Allah Azze ve Celle'nin... ...Allah adildir. Adalet sahibidir. Ondan daha adil kimse yoktur. Allah bu sıfatını... ...her kim kendinde... ...Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatının... tabi kulda yansıma şeklini söylüyoruz. Kuldan yansıma şekliyle. Her kim bu sıfatıyla sıfatlanmaya çalışırsa... ...Allah onu sever. Ve Allah hidayet ilminin de adil olan insanlara verir. İmam Ahmet öyle diyor... Allah hadis ilmini hadis ilmini her asırdan adalet sahibi olanlara miras bırakır diyor. Yani Allah bu dini birilerinin elleriyle nesilden nesile götürecek. Peki kime verecek bu ilmi? Bu hidayeti adil olan insanlara verecek. O yüzden bizimle savaşmayan müşrikler iyilikte bulunmak adaletin gereğidir. Şimdi düşünün bir müşrik gece gündüz zina yapan, içki içen, fuhuş yapan değil mi? Bir müşrikle yani gece gündüz ibadet edip Allah'ta korkusundan ağlayan ama ibadetine şirk karıştırmış olan bir müşrik Allah katında aynı mıdır? Tabii ki aynı değildir. İkisinin azabı da aynı değildir. İkisine muamelatımız da aynı değildir. Yani birine çok şiddetken hiçbir şekilde tavizimiz yokken, bir tanesine kesinlikle sevgi, şefkat ve ne yaparız? Muamelede bulunuruz ki, umulur ki İslam'a kazanırız. O ila sebi'li rabbike bil hikme vel mev'izetil hasene ve cadilhum billetihi ahsat. Rabbinin yoluna güzellikle, güzel sözle çağır ve hikmetle çağır diyor Allah Subhanehu. Yani hikmetle çağırmak şimdi birçok insan birbirine karıştırıyor bu meseleyi. Mesela birçok müşrik görebilirsiniz bu ayeti delil anlatırlar size, müşriklerle oturup kalkmalarını. Adam kendince tembihle davet ediyordur ama müşrik olmuş farkında değil, onlarla oturuyor kalkıyor. Delili deney, udu öylese bile Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Nedir hikmetle çağırmak? Hikmetle çağırmak dininden taviz verip adama sen Müslümansın demek değildir. Aleyhissalatü Vesselam 60 kere hikmetle davranıp Ebu Cehil'e gitmiş. Ama Ebu Cehil'e her gittiğinde sen müşriksin bak bu şirkini terk etmen lazım demiş. Aleyhissalatü Vesselam. Yani hikmetle davetin gereği budur. Adama kanserli hastaysan gripsin demek adama iyilik değildir. Yani adam kanserli olduğunu bilirse yediğine içtiğine dikkat eder. Adam grip olduğunuzdan ne derse ya griptir geçer der öyle değil mi Tabii iyi olarak evet. yani adama kansersin diyeceksin ki hikmetli davetin gereği budur yani adamla onun için uğraşsın bir o üzerindeki hastalığı def etmenin gayretine girsin öyle değil mi ve devamında Allah وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِيَ اَحْسَنَ cadilhum yani mücadele et cidal et tartış diyor Allah Allah tartışmayı emrediyor ama nasıl وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِيَ اَحْسَنَ en güzel uslufla en güzel suretle Şimdi düşünün bir peygamber, bir kavme gidiyor tebliğ yapmaya. Düşünün ki bağırıyor, çağırıyor. Yani böyle birinin kimse dinlemez değil mi? Peygamber yani. Öyle bir peygamber de tasavvur edilmez. Bizim örneğimiz de peygamberler. Peygamberler vakarlarıyla, ağırlıklarıyla giderlerdi. Davetlerini yaparlardı. Kafirleri dinlerlerdi. Öyle mi? Dinlemek tebliğin ilk şartıdır. Yani adam zaten dinlemek istemiyor. Önce bir adamı dinle. Adam içini boşaltsın. Bitti mi kardeşim? bitti her şeyimi anlatır, şimdi sen beni dinle diyeceksin, peygamberin üslubu olarak ve sen ondan sonra anlatmaya devam edeceksin, ondan sonra anlattıktan sonra adam bu sefer muhasebeye başlayacak, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine getirdiği hütçet gibi onlar bağırdı çağırdılar İbrahim sen mi kırdın putları falan, İbrahim de çok sakin dedi ki büyüğüne sorun, o biliyordur, belki o yapmıştır, bak balta onun boynunda onlar da dediler ki bizim ilahlarımız biliyorsun konuşmazlar o da dedi o zaman işitmeyen görmeyenlere mi şey yapıyorsunuz, ibadet ediyorsunuz? Burada bir metot daha çıkıyor. Yani peygamber zaten bütün peygamberler fetane sıfatı vardır, zekidiler. Hmm. Ahmaktan peygamber olmaz. Peygamberler insanları düşünceyle bir yere çekiyorlar. Bak, önce diyor ki büyüne sor, ondan sonra da diyor ki işitmeyen görmeyeniz. E şimdi bir sen adama direkt bir meseleyi anlatırsan anlamaz. Ama kademe kademe. Adam önce ilah nedir diye anlatırsan, ondan sonra anlatırsan oy vermenin şirk olduğunu, adam ondan sonra anlar. İlahın ne olduğunu anlatırsan, Rabbin sen ne olduğunu, insanın nasıl Rab olacağını önce bir anlatır, taşları yerine oturtturursan, ondan sonra da dersin ki oy kullanmak şirktir, ondan sonra ister küfresin, ister iman etsin. Adama kalmış. Ama anlayacaktır ister istemez. Ama sen ilk aşamada dersen ki oy kullanmak şirktir diye, adam da der ki ne alakası var, bizi yönetecek. Yol yapacak, okul yaptıracak, adam seçiyoruz diyecek yani. Mantıkla yürütecek. Çünkü şeytan ona oradan yaklaşacak. O yüzden peygamberlerin davet üslubu ve davet metodu bizim neyimizdir? Bizim örneğimizdir. Bizim uymamız gereken insanlar peygamberlerdir. O yüzden bazı noktalar vardır ki o noktalarda müşriklere şefkat ve merhamet göstermek, onlara iyilikte bulunmak, bizim tevhidimizi bozmak, bazı noktalar da vardır da Dersin başında zikrettiğimiz gibi inşallah Müslümana kısmi cüz'i Bazen ne yapabiliriz? Düşmanlığımız, buğzumuz olabilir Tıpkı bidat tehli gibi Tıpkı açıktan masiyet işleyen biri olsa Allah korusun aramızda Ona da ne yaparız biz? tavır takınırız, kısmi cüz'i buğz ederiz Bundan hiçbirisi ne yapmaz? Bizim tevhidimizi bozmaz Haftaya Allah nasip ederse inşallah Şeyh'in sözlerine Milleti İbrahim'le başlıyor Diyor artık bitirdi Kufru bi takutu anlattı, el iman billahi anlattı. Şimdi milleti İbrahim'in keyfiyetini anlatacak inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah yarasının sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa hepsinden vechimdanıdır. Vauhi da'vanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ente esta'furku ve tuğfir.